Herkese mutlu günler. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Bundan önceki Balık Gözü 7 Ağustos tarihindeydi ve en son Balık Gözü'nde de Malatya'nın e, sürgü beldesinde e, evli ailesine, e, Alevililere yani bir linç girişiminde bulunmuştu insanlar, çevredekiler. Bu meseleden bahsetmiştik. Bugün de biraz bundan konuşacağız. Ee, aslında hikayenin devamında neler oldu ona bakacağız ve ardından da bugünkü konuğumuz Melisa Akan, Hrant Dink Vakfı'ndan ve Nefret Söylemi e, Projesi'nin koordinatörlerinden Melisa Akan'da. Hoş geldin Melisa. Hoş bulduk. Evet şimdi önce birkaç haberden bahsedeceğim ee, bu haftanın gündeminden ardından da Hrant Dink Vakfı'nın Nefret Söylemi ork projesi de diyebilirim galiba ona onu konuşacağız neler yapılıyor orada böylece tekrar bir balık gözünde Nefret Söylemi muhabbetlerine dönüşte oldu diyebiliriz en azından akademik versiyonunu yeni yeni tekrar konuşmaya başlıyoruz artık. Evet haberlerden ilki Roboski ile ilgili. Mazlumdar İstanbul Şubesi ve çok sayıda sivil toplum örgütü geçtiğimiz hafta e, 2 ve 9 e, Ağustos tarihlerinde Fatih'te bir iftar düzenlediler ve Adalet için iftar vakti demişlerdi ismine ve orada birkaç insan saldırdı bu e, iftara ve saldıranların kimlikleri açıklanmış belli olmuş. E, saldırganlar e, aslında biz Burada esnafız, burada böyle bir şey yapıldığını görünce biz de milliyetçi duygularla saldırdık demişler. Bu yine geçen hafta yaşadığımız olaylardan biriydi. Başka bir tanesi askeri mahkemede Kürtçe vicdani red üzerine yazar Ali Fikri Işık ilk duruşmasında vicdani reddini Kürtçe açıkladı. Askerlik yapmadığı gerekçesiyle 9 Haziran günü Diyarbakır'da gözaltına alınan taraf gazetesi yazarlarından da aynı zamanda Ali Fikri Işık duruşmasında ...vicdani reddini açıkladı ve bunu Kürtçe açıkladı. E, mahkemece bilinmeyen bir dil olarak geçti tutanakları ve bunun üzerine Kürtçe benim dilimi tanımayan... ...ve tutanakları bilinmeyen dil olarak geçiren bir mahkemeyi ben de tanımıyorum. Bu nedenle de Türk Silahlı kuvvetlerinde askerlikte yapmıyorum diyerek vicdani reddini açıkladı. Bir sonraki duruş, duruşması da 10 Eylül'de saat 15'te yapılacakmış. Şimdiki bir haberimiz aslında biraz daha yurt dışından Nefret söylemiyle ilgili yurt dışı haberlere çok yer vermemiştik şimdiye kadar. Bir onlardan bahsedeceğiz. Hindistan'da aslında nefret söylemi denemez buna. Ayrımcılıkla mücadelede denebilir belki. Hindistan'da translara emekli maaşı bağlanacakmış. Eyaletin siyasi lideri muhtaç translar için emeklilik planı kapsamında yaklaşık 170 bin avro bütçe ayırmış. Kişi başı 15 avro düşüyor anladığımız kadarıyla. Ve Hint toplumunda köklü bir tarihe, güçlü bir kültüre ve ayrı bir konuma sahip olmalarına rağmen ee, hicra adı verilen trans kadınlar genellikle aileleri tarafından reddediliyorlardı. Bunun üzerine de emekli bağışı bağlanacakmış. Ee, onun ardından başka bir haber. New York'ta asılan İslamofobi Değil e, İslam gerçeği içerikli ilanlar Müslümanların tepkisine sebep olmuş e, istasyonlara ve banyolara asılmış. E, bu biraz önce söylediğim e, afişler ve bunun üzerine Müslümanlar da çok e, huzursuz hissediyorlarmış kendilerini. İlanlarda İslamofobi değil İslam gerçeği. 11 Eylül 2000, 2001'den bu yana İslamcılar'ın saldırılarında 19.250 kişi öldü deniliyor. Bunun e, aslında başka haberler de var ama vaktimiz kalırsa konuşalım diye düşünüyorum ben bunları belki de... Şimdi e, Alevi sürgü meselesine bir geri dönelim. Bundan önce hemen hemen yayından önce Sultan Kılıç'la konuştum ki diğer yayınımıza da çok destek olmuştu kendisi. Yerel bir muhabir Malatya'dan. E, bugün gelen bir habere göre orada köyde yine Alevilere karşı ayrımcı meseleler sürmeye devam ediyor. Aslında bizim bir taraftan kafamız karışmıştı. Çok fazla Alevi... E, hanesinin olduğu bir yerde bir tek bu ailemi rahatsız ediliyor diye ama aslında meselenin böyle olmadığını e, gün itibariyle de anlamış olduk. E, bu rahatsızlıklar devam ediyor. İnsanların e, hatta evli ailesinin e, evli ailesi hala jandarma kontrolünde e, tarlasına gidiyor işini gücünü yapmaya devam ediyormuş ve Biraz önce de adı geçen gazeteci arkadaşım Sultan Kılıç'ın da aktardığına göre orada insanlar baskılar sebebiyle konuşamıyorlarmış. İlk önce insanların söyledikleri işte biz burada rahatız ve herkes kendi dilini, dinini istediği gibi yaşıyor. Yani genel ana akım medyaya yansıyan durum bu şekilde. Fakat bunun böyle olmadığını ardından yine... E, ...gazeteci arkadaşıma, sultana anlatan e, başka birleri var. E, biz burada aslında tehdit alıyoruz ve çok da rahat yaşayamıyoruz demiş. Sürgü meselesi bundan e, hatırlarsınız sizler de herhalde. Yaklaşık 15 gün önce meydana gelmişti. Bir aileye davulcu e, ilk önce Alevi olmaları gerekçesiyle ve uyandırılmak istemedikleri gerekçesiyle birkaç şey söylemişti. Arkasından da... E, Aile linç girişimi yapılmıştı çevredekilerle. Evet şimdi bu meseleyi de konuştuktan ve hatırlattıktan sonra nefret söylemi orga geçebiliriz şimdi de. Hrant Dink Vakfı Nefret Söylemi Projesi koordinatörlerinden Melisa Akan bizimle biraz önce de duyurmuştum. Evet şimdi Nefret Söylemi e, da aslında nasıl kurulduğunu <gülüyor> ve bu, bu projenin nereden nasıl ortaya çıktığını soracağım ilk başta. Aslında hepimizin biraz bildiği de bir konu ama sonra proje üstünde konuşacağız. Tamam. Ee, şimdi Nefret Söylemi projesi 2009 yılında e, başladı e, yapılmaya. ilk başta e, yani tabii çıkış noktası e, Hrant Dink'in hani medya tarafından e, yoğun bir şekilde hedef alınması ve sonunda da cinayetiyle sonuçlanması e, e, olayından hani bundan e, yola, yola çıkarak e, oluşturulmuş bir proje e, projenin en başında bir danışma kurulu oluşturuldu akademisyenlerden hukukçulardan e, oluşan e, ve ilk başta nefes söylemi kavramı bir de o zaman 2009'a tabii hiç yeni hani, bilinmeyen konuşulmayan bir kavramdı. Ve işte bu kavramı nasıl e, tanımlayacağız? Haber okuduğumuz haberleri ve köşe yazılarını ne üzerinden, hangi kriterler üzerinden değerlendireceğiz? Bunun üzerine e, bir uzlaşmaya varıldı ve ondan sonra Türk basını taramaya başlandı. Peki nefret söylemini nasıl tanıyorsunuz, tanımlıyorsunuz siz? Nefret söylemini, e, yani aslında böyle çok net bir tanımı yok e, ve ifade özgürlüğü ile nefes söylemin sınırlarını belirlemek e, çok zor. Ama yani temel aldığımız kriter e, bir kişinin ya da bir grubun e, ait olduğu kimlik üzerinden e, doğal kimlik unsuru üzerinden e, hedef alınması, e, hakaret edilmesi, aşağılanması e, ya da düşmanlık e, algısı oluşturulması, e, yani işte bu kimlik e, Dini kimlik olabilir, etnik kimlik olabilir, cinsel yönelim olabilir. Peki bu projede neler yapıyorsunuz? Nasıl devam ediyor? Ee, ya şimdi ilk başladığında işte bu şekilde başladı ve sonra site kuruldu. Ee, ve hani günlük olarak e, basın taranmaya başlandı. Onun da detaylarını birazdan geçerim. Ve nefes söylemi içerdiği tespit edilen e, köşe yazıları ve haberler siteye yüklenerek... E, ...ilgilenen insanlara duyuruldu diyeyim yani afişe edildi. Yani temel amaç burada bir bunları afişe etmek, ortaya çıkarmak ve... ...bundan rahatsızlık duyan insanların buna bir tepki vermesini sağlamak temel amaç. Zaten sitemizde bir yazıyı yüklediğimiz zaman o yazıyı üreten, o nefes örümünü üreten kişilerin... ...e-mail beraber yüklüyoruz. Sitemizi kullanarak okuyucular... Tepkilerini yollayabiliyorlar yazarlara. Bu tepkinin artmasını e, diliyorum. Gerçi en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum ben. Peki e, hiç, <gülüyor> yani bu bir bakıma aslında bir arşiv niteliği de taşıyor <gülüyor> burada. Aldığınız tepkiler nasıl? En azından diğer insanlar tarafından. Yani işte siteye insanlar gönüllü olabiliyorlar, haber <gülüyor> bildirebiliyorlar. <gülüyor> ben burada böyle bir şey gördüm diye biliyorlar. Aldığınız tepki geri dönüş insanların katılımı nasıl tam da senin bahsettiğin <gülüyor> şey aslında. Yani şimdi medya ve iletişim bölümlerinde okuyan öğrenciler mesela bunları kendi tezlerinde ödevlerinde kullanabiliyorlar. O açıdan çok yararlı bir kaynak olarak değerlendiriyorlar. Bunun dışında da mesela basından tepkiler alıyoruz, özellikle raporlarımızın yayımlandığı dönemlerde. Ee, bir raporlarımızdan bahsedeyim. Raporlara ee, diğer zaman yani diğer bölümde <gülüyor> geleceğim aslında. Ya, Sadece... Tamam ben çok kısa bir tamam. bahsedeyim ki bu tep nasıl tepkiler alıyoruz sorusuna cevap olsun. Şimdi biz dört ayda bir bütün bu taranan e, yazılar üzerinden bir rapor çıkarıyoruz. Burada hani hangi gruplar hedef alınmış o taranan dönem içerisinde. Ee, ...ne şekilde bu söylem üretilmiş, gündemdeki hangi olaylarla bağlantılı... ...çünkü çok gündemde ilintili olarak e, ortaya çıkan bir şey. Hmm. Bu tür bilgiler yer alıyor. Bir de tabii örnek yazılar ve e, bunlar üzerinden, bu örnek yazılar üzerinden analizler yer alıyor. E, bu raporlar üzerinden hani bunlar hani basında yer alabiliyor. Mesela e, daha çok yeni bir e, yazı bu Hürriyet Gazetesi'nin... ...okur temsilcisi Faruk Bildirici Sevindirici Rapor başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Burada hani bu raporda bu dönemde yer almadığı için Hürriyet gazetesi bunu işte sevindirici ve harber olarak değerlendiriyor. Aslında bu biraz bizi üzdü çünkü bildiğimiz gibi hani logosunda Türkiye Türklerindir yazan bir gazete ve hani biz nefret söylemini yani başlığımız bu olduğu için nefret söyleme olduğu için hürriyeti hani o raporumuza girmemiştir. Yoksa daha ince bir söylem analizinde aslında birçok ayrımcı söylem içeren yazıya rastlıyoruz. Evet aslında hani sadece haberlere baktığında bir şey yok gibi gözüküyor o günün <gülüyor> gazetesinde ya da o günün haberlerinde ama tek tek değil bilmem ne hani böyle bayağı derinlemesine bakılırsa o şeylere bir sürü şey çıkıyor <gülüyor> ve evet, yani evet. onlarla tek tek bir taraftan didik didik uğraşmak <gülüyor> gerekiyor ama bu burada da ilerlediğimiz konu biraz da sanırım şuna geliyor işte haberi yazan insanların dili. Ve işte ona bakan işte editörlerin bir şekilde müdahalesi ya da işte müdahalesizliği ya da işte Hı -hı. dikkatinden kaçıyor olması. Bunu da konuşmuştuk biz programda bir ara. Hı -hı. Ve bu da aslında bir bakıma ifade özgürlüğünün önünde bir engel midir? İşte bunu, bunu nasıl engellenebilir gibi Hı -hı. şeyler de düşünmüştük aslında. Hrant Dink Vakfı da yani siz de bir şey yapmışsınız bununla ilgili. Yine gazetecilerle atölyeler Hı -hı. ve devamı belki biraz o süreçten bahsedebilirsin sadece. Site değil proje <gülüyor> Evet Orada neler oluyor başka? Evet Evet proje desteği dışında e, tabii yine farkındalığı artırmaya yönelik ve e, yani bu zihniyetle savaşmaya yönelik bir takım aktiviteler e, düzenliyoruz. E, bir, mesela 2010 yılında proje başladıktan sonra bir e, uluslararası bir konferans gerçekleştirildi ve bu konferansta bu, hani bu alanda tanınmış olan akademisyenler uluslararası aranadan da e, sunumlar yaptılar. Bundan da bir tane bir kitap oluşturuldu. Nefes Öğlü üzerine var olan e, Az kaynaktan bir tanesi hmm. e, sitemizden de ulaşılabilir. E, bunun dışında işte dediğin gibi e, gazetecilerle, e, yerel gazetecilerle atölye çalışmaları yapıldı. Ve orada da yani ben o sırada projede çalışmıyordum ama e, hani duyduğum hani bu gerçekten yani bir takım gazetecilerde bu konuda bir farkındalıkları olmadığı için e, bu söylemleri üretiyorlar. Evet. E, ayrımcı söylemi ve o yüzden o atölye çalışmalarının çok verimli e, geçtiğine o... işe yaradığını düşünüyoruz. Bir de bir taraftan da belki sadece şey değil yani hani nefret söylemi, ayrımcılık ama aynı zamanda basının da şöyle bir dili ve şöyle bir alışkanlığı var bana kalırsa en azından çok fazla savaş muhabirliği <gülüyor> tadında değil mi her şey yani böyle ne hak haberciliği aslında ne barış gazeteciliği ne de işte buna benzer buna yakın bir kavramdan Yola çıkarak öyle tamamen bu hakim olan dil ve hepimizin fark etmediği zaman zaman işte fark ederek müdahale ettiğimiz ki ben bunu haklı da buluyorum bir taraftan hepimiz bu, burada büyüyoruz burada doğuyoruz. Hı hı. Bu toplumun içinde bunları fark etmek gerekiyor. Evet, yani kesinlikle. Bu yüzden de o yüzden gazetecilerin yani gazet medyanın dili bu yüzden de bu açıdan da çok önemli. işte savaş çığırkanlığı yapıyor olmak barışın tamamen karşısında duruyor olmak falan. Şimdi bir müzik molası verelim. State Radio'dan People to People'ı dinleyeceğiz. <gülüyor> Them. They go day to day. Don't let them read me open, me open face. But the man, they can't see beyond. So they war and war. They don't remember what they what they came here for. And people the people, I'm so. Well, so carry yourself well, keep out the people I Yeah, the moon is just getting its legs of Evet açık radyoda 94.9'da Balık Gözü devam ediyor. Ranting Vakfı'ndan Melisa Akan bizimle birlikte Nefret Söylemi Projesi'nin koordinatörlerinden biri ve biz de projeyi konuşuyoruz. Evet şimdi peki bu sene neler olacak projede Melisa? Hı hı. Başka? Ee, yani bu sene en önemli projemiz e, eğitime yönelik. Yani Bu projeyi yaptığımız süre boyunca fark ettik ki yani üniversitelerde bu konuya yeterince özellikle medya ve iletişim bölümlerinde bu konuya yeterince dikkat çekilmiyor. Bu, bu konuya ünlü bir ders yok müfredatlarda. Ee, o yüzden bir danışma kurulu oluşturup akademisyenle bu alanda çalışan akademisyenlerden ve STK temsilcilerinden oluşan e, bir müfredat hazırladık. Bir ders programı, bir dönemlik. E, önemli projemiz bu şu anda bunu e, bu senenin sonunda üniversitelere sun sunacağız. E, bir de e, bu konuda e, bir kaynak sıkıntısı var e, Türkiye'de. hani Türkiye bağlamında nefes söyleme üzerine kaynak bulmak zor. Evet. E, bu yüzden yine bunların ilk bir e, kitap hazırlama projemiz var. E, evet. Bu sene önemli. Bir de e, şimdi 12 Ekim'de de bir e, konferansımız olacak. E, daha detayları belli değil ama e, çok e, bu konuda söylem üzerine, eleştirel söyleme analizi üzerine özellikle çalışan e, Turn Van Dijk gelecek Hollanda'dan. Ee, bir de yine İngiltereden e, yine ırkçılık ayrımcılık üzerine ve medya etiği üzerine çalışan Charles Hazlitt e, konuklarımız olacak e, birer konuşma verecekler e, yine bu da hani üniversite öğrencilerine e, ve ilgilenen herkese açık e, olacak tabii konferans ama ve bir taraftan da çok önemli aslında yurt dışından hmm, insanlarla evet. bu konuda işbirliği yapmak çünkü Öyle bizden çok daha ilerdeler bu konuda Türkiye henüz neredeyse yeni başladı. Hepimiz yeni başladık yani bu evet, konuyla yani ilgili çalışmaya. Bir de farklı çalışmaya. perspektiflerden bakmak açısından da çok faydalı. Çok, çok faydalı. Evet, evet. Peki çok az rapordan bahsedebiliriz. Ondan önce bahs ondan sonra da bahsetmek istediğimiz başka bir e, konu var ikimizin de. <gülüyor> e, raporda özellikle gözünüze çarpan neler var? Çünkü aslında bir sürü rapor çıkardınız. En sonuncusu da Nisan'daydı. Dört evet, ayda bir Dört ayda bir çıkarıyoruz. Bu son raporda Ocak-Nisan arasına kap. Yani bu son dönemde nefes söyleminde bir artış gözlemledik. Ya yani tabi gündemle çok bağlantılı olarak değişen bir şey bu. O yüzden hani bazı farklılıklar gözlemlenebiliyor farklı dönemlerde. Bu dönem en çok Ermeniler en çok hedef alınan gruplardan biriydi. Bu da mesela en çok Ocak ve Şubat aylarında rastladık Ermenilere hedef alan yazılara. Bunun da nedeni tam o dönemde bir Fransa'da Ermeni soykırımını inkarı hmm. cezalandırmaya yönelik bir yasa çıkartılması durumu vardı. Evet. Bunun üzerinden hani çok fazla Ermeniler hedef haline geldi. Hatta Yahudiler de Sarkozy'nin Yahudi kökeninden ötürü Yahudiler de hedef oldu. O dönemde bir de e, Hrant Dink cinayeti davasının e, böyle çok absürt bir şekilde sonuçlanması üzerine e, insanların e, buna tepkisini göstermesi, o işte hepimiz e, Ermeniyiz sloganının çok rahatsız eden, e, çok bu sloganlar çok rahatsız olan e, bir kesim e, yine nefes öğümünü yoğunlukla üretti. Evet. Zaten i̇şte bununla... oradan da başka bir şeye filan dönüştürdüler onu en son hocalı mitinginde de gördük işte o evet. slogan tamamen değişti. Evet o dönemde de tabii 24 Nisan'larda yani soykırma günlerinde de yine Ermeniler hedef haline geliyor. Ee, Ermenilerden sonra yine en çok Hristiyanlar Yahudiler e, hedef alındı. Yani Kürtlere yönelik ise yani böyle raporda hani az gibi gözüküyor e, Kürtleri hedef alan yazılar. Yani çünkü yine dediğim gibi demin hani bu nefes söyleme kavramına hani bunun tanımına sadık kalarak e, bu araştırmayı yürütmeye çalışıyoruz. Halbuki yani yine Kürtler'e yönelik çok fazla ayrımcı yazıya rastlıyoruz ama bunlar daha ince bir dille ve daha farklı bir şekilde yapılıyor. Tabii yine raporumuzda medya eleştirisi bölümünde yer aldı ama yani direkt Kürtleri hedef alan e, yazı bulmak yine daha zor. Yani oradaki yöntem Kürtlerin problemlerini görünmez kılmak, Kürtleri görünmez kılmak, hani işte Kürt sorunu yoktur, PKK sorunu vardır ee, üzerinden ee, bir söylem var. Ve işte hani mesela atıyorum bu roz kutlamaları üzerinden e, çok fazla hedef alındılar. Ama onlar da mesela bir iyi Kürtler var, kötü Kürt Kürtler var. E, bu Kürtler hatta işte yöneticisi Ermeni olan <gülüyor> <gülüyor> işte PKK e, güdümündeki BDP taraftarı, ee, ...bu Nevroz kutlamalarına katılan Kürt... ...ve onlar kötü Kürt... Ee, ee, ...hani... <gülüyor> hani ...yani genel olarak Kürtler öğrenik bir şey yok ama... ...yani bir onların marjinalleştirme... ...BDP üzerinden ma marjinalleştirme... E, ...gibi bir durum var... ...o yüzden yani böyle az gibi gözüküyor... ...ama aslında... E, ...yani... E, ...yine yoğunluklu olarak... hani ...yine onların bir şimdi terörist bölücü. Ve e, zaten olarak. hep bildiğimiz bir taraftan da. Peki bu nefret <gülüyor> söylemiyle ilgili çalışan biri olarak sen neler hissediyorsun? Bu hmm. bir araya geldiğimizde konuştuğumuz bir mevzu belki burada da konuşmak <gülüyor> güzel olacak. Evet ben yıpranmış ve yorgun <gülüyor> hissediyorum. Ee, yani bu medya taramasını e, bir kişinin yani sürekli bir kişinin sürekli yapmaması gerekiyor. Mutlaka rotasyonlu olması gerekiyor. Yapılması gerekiyor. Çünkü gerçekten yıpratıcı bir şey. Hani hem hani okuduklarınızın e, böyle e, insanilikten bu kadar uzak olması hem de e, hep aynı şekilde yapılması yani hep aynı evet. şeyleri aynı düşünme şekli e, yani bir derinliği yok o yüzden hani hem sıkıcı hem de e, yorucu, yorucu değil evet. mi yani <gülüyor> aslında buna başka bir çözüm bulmamız gerekiyor hepimizin topluca ben de burada aynı şey yapıyorum işte o haftanın <gülüyor> haberlerini okuyup üzerine evet bu haftada bu oldu demek ama bunun üzerine daha en azından sonuç odaklı daha gerçekçi bir şeyler yapabilmek ihtiyacı hissediyorum hı hı. ben bireysel olarak. Yani bunun üzerine... Bilmiyorum nasıl yapılabilir aslında dinleyenlere de sorabiliriz. Nefret söylemi çalışmalarını biraz daha görünür kılmak ve biraz daha çünkü çok fazla emek harcanıyor. Çünkü gerçekten bir sürü insan bu konuyla ilgili fazla çalışıyor, fazlaca çalışıyor, fazlaca yoruluyor. Senin de söylediğin gibi ve benim de yaşadığım gibi aynı şekilde. O yüzden nasıl bir yöntem benimsenmeli? Ee... Bilmiyorum. Sizlere de sormuş olalım bir taraftan. Balık gözüne yazabilirsiniz bu konuyla ilgili. Peki Hranting Vakfı'na insanlar nasıl destek olabilirler? Yani bu projeye nasıl bireysel olarak dokunabilir biri gerçekten? Yani bir tabii ki de medya taramalarında e, yani gönlüler gelip çok yardım ediyorlar bize. Ve aslında e, iki taraf için de iyi oluyor. Yani bizim için de iyi oluyor. Onlar için de iyi oluyor. Evet. Çünkü hani nefes söyleminin hani ne olduğu üzerine e, aramızda çok tartışmalar dönüyor. Hani neyi nasıl değerlendireceğiz? E, bunu Ya nasıl değerlendiriyoruz? Hani bu konuda hani... E, da netleştiriyoruz hani meseleyi. Bir de daha ee, bunu, bir sürü insanla konuşuyor olmak başka hı. bir sürü bakış açısı demek zaten bu yüzden de faydası var anladığım kadarıyla değil mi? Evet yani ama insanların yani en e, yani iyi yapabileceği şey bence burada e, hani bu projeyi hep beraber yapıyor olmak yani hep beraber bir tepki koyabilmek evet. hani bireysel olarak da insanların e, tepkisini koyabilmesi ya da bilmiyorum belki hani kişisel blokları olanlar insanlar ya da işte bizim sosyal medya kanallarımız aracılığıyla onlar aracılığıyla katılım sağlamaları evet. bu tartışmaya nefret bu arada hatırlatalım tekrar bir adresi. Orada <gülüyor> evet. da gönüllü olmak istiyorum. Haber vermek istiyorum. Linkleri var insanlar. Belki <gülüyor> böyle şeyler de yapıp. Belki başka çözümler de getirebiliriz böylece daha çok insanla birlikte. Evet sosyal medya kanallarımızda işte nefret söyleme isimli bir facebook sayfamız var. Nefret isimli de twitter hesabımız var. Buralardan da bizi takip edebilirler. Daha da önemlisi kendi katkılarını paylaşımlarını sunabilirler. Kendileri bir nefret söyleme örneğiyle Başlaştıklarında evet. e, burada buradan e, en azından şey, duyurusunu, duyurusunu evet, yani, e, afişe edebilirler. Evet biz buna parandesini afişe <gülüyor> diyoruz. Evet Balık Gözü'nün sonuna geldik. Çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Konuyu, ben konuyu. teşekkür ederim davet ettiğin için. Evet bundan sonraki Balık Gözü Eylül ayında olacak. balıkgozu.tamdır.com adresinden eski programlara da ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyelim. Hoşça kalın.